Gerçek var. Ama şu gerçeği de unutmamalıyız. Biz buralarda memleketimizden daha rahat İslam'ı yaşıyorduk, doğru mu? Şimdi bu da bir gerçek. O zaman hicret denilen bir şey şu an kaçmanın, şeytanın emrine amade olmanın, Allah'ın dininde kullanılmaktan kaçmanın kodadıdır. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Yani iyi anlamak gerekiyor. Biz bu sözü diyemeyiz. Tabii ki bu meyanda bizim eğer hasbel kader deyip, değil de her şeyi programlı düzenli bir şekilde yapsaydık katiyetle bu sorunların kısma azamı bizim sebep olduğumuz müşkilatlar şeklinde gündeme gelmezdi. Bunu anladınız mı? Yani biz hiçbir zaman bir müşkilatın oluşmasında ne söz ne de fiille iştirakta bulunmamalıyız. Bunu anladınız değil mi? Çünkü biz şöyle diyelim Avrupalılara her ne kadar bizi yabancılar gitsin istemiyoruz gibi söz de söyleseler şu bir gerçek. Biz buranın insanının yapmadığı iş gücüne muhtaç olduğu bir anda geldik ve bunların iktisadına onlardan fazla katkıda bulunduk. Doğru mu? Eğer işçiye ihtiyaçları yoktu, neden çağırdılar? Vardı. Şöyle deselerdi, 5 sene çalıştırdım, sonra seni geriyorlarım deselerdi. Değil. Eğer anlattıkları güzel güzel kelimelerle süsleyerek anlattıkları demokrasiyi işletiyorlarsa, bu demokrasinin güzelliğini bize amelle göstersinler. Yani demokrasi herkese inanç huziyeti verir mi, vermez mi? Şu ana kadar İslam yaşanır bir biçimde gündeme gelmediği için, İslam'dan korkma diye bir şey yoktu. Halbuki neden korkuyorlar? Neden korkuyorlar? Bu bir. İslam'ın korkulacak hiçbir yönü yok. Ben e, masum bir şekilde bizim bunda hiçbir katkımız yoktur diyemem. Memleketlerinden dolu dolu cahil bir topluluk buraya geldi. İslami eğilimle İslam'ı yaşamaya başladılar. Geçmişten babadan dededen ne gördülerse. Buna şeytanın da katkısıyla bazı heyecan, mayalık da yapınca biz rastgele İslam'ı yaşamaya başladık. Katiyetle ve katiyetle İslam, inanan herkese huzur getiren bir dindir, huzursuzluk değildir. Ama bizim bazı yanlışlarımızı harç gibi, tuğla gibi, pirket gibi kullanarak, İslam'dan korkutma mekanizmasına malzeme yaptılar ve bizimle bizi İslam'dan korkutmaya başladılar. Avrupa'yı da buna dönük düşünün. Şimdi hangi yönüyle el alırsak alalım biz eğer İslam'ı bilseydik. İslam'ın ne olduğunu biz yaşantımızla bu insanlara anlatsaydık, İslam'ın ne olduğunu sözlü, fiili, tatbiki, yaşantı ile gösterseydik, şimdi biz İslam'ın ne olmadığını konuşmazdık. Şimdi İslam'ın ne olduğunu anlatmakla ne olmadığını anlatmanın arasındaki farkı anlayabiliyor musunuz? Şimdi biz İslam terör değil, İslam şu değil, İslam bu değil diye anlatıyoruz değil mi? İslam'ın ne olmadığını anlatıyoruz. Halbuki İslam'ın ne olduğunu anlatmamız gerekirdi bizim. Biz bunu yapmadık. Yapamadık. Belki yapabilmenin ortamını bilmemize rağmen, nasıl olacağını bilmemize rağmen hazırlayamadık. Mesela ben, Bizim davetimizin seyrini anlatayım. Biz bu akideyi öğrendikten sonra ev ev dolaşarak ta bir kişiye bir kişiye bu akideyi anlatabilmek için 400, 500, 600 kilometre yol yaptığımız var. Ve biz burada İslamı anlatacak kimselerin de. Burada doğup büyümüş kimselerin olması gerektiğini söyledik. Ha, Bu tek bir sesti. Nasıl tek bir sesti? Mesela ben vatandaşlık da almamız gerekir bizim dediğimde Şeyh Bin Baz gibi bizim çok sevdiğimiz saydığımız ilim ehli Avrupa vatandaşlığını almak caiz değildir diye fetvalar gündeme geliyordu. Şimdi Belçika'da bir Ebu Said, Şeyh Bin Baz'ın bu fetvasının karşısında ne yapabilirdi? <gülüyor> Hiçbir şey yapamazdı. Ama Araplar şunu diyor, e, bu gibi meseleleri anlatabilmek için. Ehl-ü Mekke, edra bi şu abiha. Mekke ehli kendi tepelerini en iyi bilendir. O zaman bu Avrupa'yı da en iyi bilen, burada doğup büyümüş yaşayan insanlardır. Doğru mu? Mesela o zaman biz gördük ki, tav İran olaylarında 80'li senelerde, buradaki Müslümanlar İran rüzgarına kapılıp, rastgele sözler ederek ortalığı karıştırdılar. O anda da biz doğruyu söylüyorduk. Ama bizim sesimiz duyulmuyordu. Ha, e, ve nümayişler, yürüyüşler vardı. Biz katiyetle arkadaşların bu gibi yürüyüşlere katılmamalarını istiyorduk. Neden? Bu gibi kimseler belli miraklar tarafından videoya alınıyordu. Kim önde gidip halkı tahrik ediyorsa onları yurt dışı ediyorlardı. Ve onların ekserisi de yurt dışından idhal gelen hocalardı. Diyanet müstesna tabi Fars'tan, Türkiye'den milli görüşün onun bunu sağdan soldan getirdiği kimselerdi. Bunu anlatabildim değil mi? Heh, biz diyorduk ve biz diyorduk ki burada tebliğ yapacak birisi burada doğup büyüyen olmalı. Neden? Önce bu toplumun dilini bilmeli. Bu toplumu tanımalı. Kendi ana dilini de güzel kullanıp Arapçayı da bilmeli. Düşünün senelerdir bunu söyledik, hayalini kurduk, düşündük ama buna rağmen geçmişteki bütün cemaatleri bilmiyorum hatırlayamazsınız, belki tanımıyorsunuz. Hepsine şöyle bir göz gezdirin. Buna rağmen yine yetişmiş en iyi eleman bizim içimizde var bak. Ama bunu dolu dizgin yapabilseydi, dolu dolu yapabilseydi şu an daha farklı olacaktı. Şimdi bunun yanında okumuş eleman yetiştirirken bazı arızaları da önüne geçirmememize rağmen mesela senelerce Avrupa'da bu akide e, sürünerek ilerliyordu. Tam da kötü bir konumun oluşmaya başladığı vakit. Hareketlenince Avrupalı zaten bu insanları İslam'dan için ellerinden geleni yaptılar. Batı bunu yaptı. Bunun ilk böyle bariz olduğu gün, 80 senelerinde komünizm çözülmeye başladıktan sonra Varşova Paktı dağıldı. Ve bu sefer Batı, NATO ne dedi? NATO'nun ayakta kalması, onun karşısında bir düşman icat etmekle mümkün. Hemen çünkü kırmızı levha gitti. Burada bu düşmansız kaldı. Çünkü bunun devamı, hayatını idare, idame ettirme sebebi bir düşmanın varlığını göstermektir. Ona da hemen yeşil olarak İslam'ı düşman gösterdiler. Halbuki katiyetle ve katiyetle İslam'ın kimseye bir düşmanlığı olması mümkün değil. Bu mümkün değil. Ama biz bunu serdedebildik mi, sunduk mu, gösterdik mi? Hayır. Hep heyecanlı sözlerle memleketimizden ırkı olarak anadan babadan tevarüs yönüyle bize geçen karakter de buna katılınca. O karakter nasıl? Mesela annelerimizi düşünün. Yaramazlık yaptığınız ortamı düşünün. Seni yakalarsan bacaklarını kırarım der. Der mi? Anne hiçbir zaman çocuğunun bacağını kırmaz. Ama bu söz çirkin bir söz değil mi? Hele böyle bir toplumda bunu kullanabilirler. Varırsam senin kafanı koparırım. Dilini keserim gibi. Bu sözler, yani anne söylemiyor bunu her zaman. Bunu bir başkası söylediğinden bu farklı yansır topluma. Kar karakterimizdeki bu yapıyı da biz gündeme getirdik. Şimdi ne yaptık? En basiti Türkiye'den bir örnek vereyim ben. Ben Türkiye'ye gittiğim senelerde bu denli İslami eğilimli gençlerle sohbet yaptığı, yaptığımızda ikili sohbetlerde bulunduğumuz ortamda baktım gençliğin %90'ının ilk hasım düşman olduğu anası babası. Bütün gençlerin anası ve babasıyla sorunları var. Hoca diyor ki İslamı yaşarken karşı çıkan ana karşı çıkan ananız babanız dolsa onları takmayın diyor. Bak şimdi bu söz kimin ağzından çıkarsa çıksın topluma yansıttığı bir yönü var mı? Ama bunu şöyle diyebilirsiniz ana baba hukukunu işleyip ana kafir bile olsa ana baba. Nasıl davranman gerektiğini bildiğin halde ana baba sana ona ortak koşmayı emrettiğinde ona itaat etme etmeme var. Toptan anaya babaya isyan yok. Bu konuşmanın arasını ayırt ettiniz mi? Ana ve baba sana bir meselede Allah'a isyanı emretse, ona şirk koşmayı emretse orada onlara itaat etmezsin. Ama bizimkiler bunu alıp anaya babaya toptan isyanı gündeme getirmişler. Ve ondan sonra da senin ana, ba, ana ve babaya karşı tavrını görünce normal olarak ne diyor? Bizim örfümüzde anaya babaya diklenmek, laf etmek mümkün değil. Oğlum senin inandığın din İslam anana babana böyle mi davranmanı emrediyor diyor. Doğru mu? Düşünün biz bu sorunu Memleketimizde Müslüman anamızın babamızın yanında yaşadık. Avrupa gibi bir yerde nedenli bu gibi sorunları yaşayabileceğimizi hiç düşündünüz mü? Düşünmedik. Ama ondan daha şiddetli kötü sorunlar yaşayabiliriz biz burada. Bence onların İslamofobiyi gündeme... ...İslam korkusunu gündeme getirdikleri kadar... ...biz neden İslam'ın... ...gülen yüzünü... ...tebessüm eden yüzünü... ...İslam'ın şefkatini, merhametini... ...bunlara yansıtamıyoruz. Şimdi... ...burada da... ...bizde iki toplum gelişiyor. Kendi karakter... ...yapısına uygun... ...kendi... ...karakter yapısına uygun... Bir delili Kur'an'dan ve sünnetten kendi anlayışına göre onu desteklediğini görünce onun oraya meyli süratleşiyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını müşriklere karşı takındığı tavrı alıyor. O biraz kendi karakterini de okşuyor. Hemen o ayeti delil alıyor. Birisi de çok mülayim, sakin karakter yapısı böyle. Musa aleyhisselam'ın Firavuna yollanılış olayını alıyor. Mıymıntı mı, mıymınt olarak bunu kullanıyor. Birisi ahlaksızdın şiddetini İbrahim aleyhisselam'ın kıssasında gündeme getirebiliyor. Birisi de mıymıntılığını, miskinliğini Musa aleyhisselam'ın Firavuna yollanılış olayında sergiliyor. Halbuki bu iki nasın bunların uyguladıklarıyla hiç miş alakası yoktur. Doğru mu? Biz şimdi bunun ikisini araya alıp yani beraberce karşımıza koyup nerede, nasıl, kime karşı hangi tavrı sergilememiz gerektiğini tespit edemiyoruz. Fevri hareket ediyoruz. Duygusal hareket ediyoruz. Duygusallık içimizde. Bizim samimiyetimizi besleyen bir duygu olursa doğrudur. Duygusallık, dışarıya dönük, kötü yanımızı tepkiye besler bir şekilde kullanılıyor ise bu yanlıştır işte. O zaman bizim noksanımız ne? Şu an bizim başımızda, davette gördüğümüz kimseler yaşını başına almış olgun, tecrübeli kimseler olmalı. Genç, heyecanlı, sadece burnunun istikametinde giden, yaptığı şeylerin doğru olduğunu yüzde yüz düşünen. Bunu biz kendi bazımızda da alabiliriz. Bir genci düşünün. 15, 16, 17 yaşındaki bir genç. Biz kendi insanımızı düşünüyoruz. Devamlı kendi istiklaliyetini ilan etme, kendisini ispat etme... ...veyahut kendisinin babasından daha ileri görüşlü olduğu, daha iyi düşündüğünü, daha akıllı olduğunu düşünmez mi? Bu arada sırada diklendiğini de görürsünüz. Bu şimdi eğer bizim tabiatımızda, fıtratımızda karakterimizden bir parçaysa... ...bunun İslam'da da böyle yansıyacağını hiç unutmayın. Bizde bir sene okumuş birisi gider, geldiğinde hatta okumadan beş on kitap karıştırsa... Alleme'ye cihan kesiliyor. Aynen orada da yaşlılardan daha iyi düşündüğünü düşünmeye başlıyor. Bu onun fıtratında bir maya. Mutlak neyle uğraşırsa uğraşsın ona bu yansıyacaktır. Burada üslup cidden önemli. Davanın çilesiyle bizim hatalarımıza dönük yaptığımız verdiğimiz açıklığı karıştırmamamız gerekir davanın çilesi kaçınılmazdır onun çilesini çekeceksiniz çekeceğiz Allah'ın neyi nasıl takdir etmişse çekeriz ama bizim sebep olduğumuz bir hata ile de olmamalıdır bunu anladınız mı bizim sebep olduğumuz bir hatayla olmamalıdır. Bu da devamlı Kur'an'a dayalı. Allah Resulü'nün örnekliliğine dayalı. Sahabenin yaş yaşantısına dayalı, misallerle desteklenmeli, beslenmelidir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını mutlaka hepiniz okudunuz. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Nevruz'dan dönüp mabetlerine uğradıklarında bütün putların putların kırılmış olduğunu gördüler. Doğru mu? Ne derler? Bunu kim yaptı? Bakın şimdi. O mabette ilahları, ilah dedikleri şeyler, ilah edindikleri şeyler taştan, ağaçtan yontulmuş. Neyse bunu kim yaptı diyorlar. Yani bu fiilin failini arıyorlar. Diyorlar ki bizim ilahlarımızı kötülükle anan birisi vardı İbrahim Aleyhisselam'a kastediyorlar. Yapsa yapsa bunu o yapmıştır. Getiriyorlar İbrahim Aleyhisselam'a bunu sen mi yaptın diyorlar. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bu neden ona sormuyorsunuz? Sorsanız ha? Neden? Hepsini kırıyor, birisini kırmıyor. O kırdığı aleti onun omzuna asıp gidiyor. Bunu neden ona sormuyorsunuz diyor, devam ediyor. Sorsalar duyarlar mı? Duysalar cevap verirler mi? Hayır. Bak şimdi. İbrahim Aleyhisselam alıp ateşe atıyorlar, doğru mu? Eğer ta so baştan Allah emretti ben yaptım deseydi İbrahim... Bu söz doğru olurdu. İbrahim'i baştan ateşe götürürlerdi. Ama bu üsluplu olmazdı. Orada İbrahim böyle bir kavga ortamına girmek istemiyor. Bunu neden ona sormuyorsunuz derken, ona da, onlar ilah dedikleri şeyler. Bunlara kim bu kötülüğü yapmış demeden önce, ulan bunlar ne biçim ilah kendilerini bile koruyamamışlar. Kendisini koruyama, koruyamayanın. Bizi koruması mümkün mü diye düşünmeleri gerekirken bunu kim yaptı diyorlar. İbrahim de ona sorun madem ilahınız. O cevap versin. Onların düşünmediği bir şeyi düşündürmek için. Ha yine akabinde İbrahim'i ateş attılar mı? Bak bu davanın çilesi. Ama buna rağmen Allah o ateşi İbrahim'e her ve salamet yaptı. İbrahim üslubu üzere bu davayı yürüttü. Duygusal hareket etmedi. Çünkü o yaratıcısı tarafından terbiye edilmişti. Eğer bu Kur'an'da zikrediyorsa bize de bununla bir şeyler öğretilmek isteniliyor herhalde. Ve o öl olduğunu düşünmemiz gerekir. Şimdi bu ortamda bizler şu Avrupa'da İslam'a karşı olan kin, İslam'a karşı olan düşmanlık, İslam'a karşı cehalet ne varsa bizim bu olayda ne kadar katkımız var diye düşünsek hep biz suçu karşı tarafa atmasını öğrenmişiz ya değil mi? Onlar yaptı, onlar yaptı, İslam düşmanları yaptı, bunlar yaptı diye devamlı suçu karşıya yüklemişiz. Sanki bizim bu mevzuda hiçbir suçumuz, kabahatimiz yokmuş gibi. Bence en azından insaflı davranıp bu olayda yüzde elli hata bizim payımız var diyebilmeliyiz ve cidden var. Bu şimdi neyi getiriyor? İslam düşmanlarının karşı tarafın bize devamlı yaptığı kötülükleri, yapmak istedikleri kötülükleri evham tipinde. Anladınız mı evham tipinde? Artık hastalık boyutuna ulaşmış, her şeyin, her kötülüğün onlardan geldiğini düşünüyoruz. Onlar bize bunu yaptı, bunu yapacaklar. İleriye dönük programları budur diye bunlarla bunları konuşur vakit geçirir konuşarak vakit geçiriz olduk. Halbuki bizim ne yapmamız gerekirdi diye ve evet, ne yapmamız gerekenlerin içinde ne kadarını yaptık diye kendimizi hesaba çekmemiz gerekmez mi? Bence bu ortamdan kaçmanın yolunu değil. Ben burada diyelim babam 73 yaşında vefat etti. 65 senesinde geldi 37 yaşında. Yarı ömrünü burada geçirmiş. Ben tamamen çocukluğumu, gençliğimi burada geçirdim. Birçoğunuz burada doğdu, büyüdü. Ben neden burayı terk edeyim? İşte birileri hangi kelimeyle burayı terk et diyorsa sana o ya şeytan... Ya da şeytanın çomağıdır. Biz, biz burada kalacağız. Burada yaşayacağız. İnancımızı da yaşayacağız. Bu insanlar nasıl iktisaden bizden istifade edip onlara faydalı olmuş katkıda bulunmuşsak ha bunu inkar edemezler. Eğer demokrasi de varsa bitti. Bu insanlara da katiyetle biz zerre kadar zarar vermeyeceğiz. Vermiyoruz da. Ama İslam korkusundan heh, bunun yüzde yüz korku olduğunu da diyemeyin. İnsanları İslam'a girme, hakka girme aslında İslam'a girme gibi, İslam'ı kabul etme gibi, İslam'a yayma gibi kelimeleri yarın benim sohbetin mevzu listede gördüyseniz dinler arası diyalog diye bir başlık atılmış, bunu vermişler. Orada size ben anlatacağım. Biz Hristiyanlarla ki Avrupa bir Hristiyan topluluğudur. Aynı ilahın kullarıyız. Onların ilahlarını anlatacağız biz onlara. Ona ortak koşmayın diyeceğiz değil mi? Ona kul olmaya çalışın diyeceğiz. Birbirimizi Rab'lar edinmeyelim. Eğer biz bunları anlatsaydı, herhalde bizim şu sözlerimizin muhatabı, inanın ilk defa dindar geçinen, bu toplumda dindarların önünde görülen rahipleri kastediyorum, bize ilk kulak veren kimselerin onlar olması gerekirdi. Şunu önünüze koyun, Allah dinini tamamlayacak. Bu ne anlama gelir? Ve yeryüzünde de İslam'ı sokmadık bir ev ve çadır bırakmayacak. Bu İslam ne? İsa'nın diniydi. Doğru mu? Musa'nın diniydi. Muhammed'e verilendiğinde aynen onlara verilendiğinde. Teri bazı meselelerdeki farklılık, müstesna. Hangisi ayrı düşünün. Onlar Muhammed'e hakaret edebilir. Biz İsa'ya edebilir miyiz? Katiyetle. Onlar İsa'nın dışındaki nebirleri kötülükle anabilirler belki. Yahudiler İsa'ya inanmazlar. Hakaret edebilirler ama biz edemeyiz. Biz bunlara İslam diye sunduğumuz şeyin, ki Arapça kullanıyoruz bu kelimeyi, İsa selamun bunlara baştan getirdiği din, biz bunların sadece İncil'den tahrif ettiklerini onlara anlatıyoruz, doğru mu? Onlara İncil'i tanısanız bile, ki şu an Hristiyanların içinde bu var, e, şu an artık sönmüş vaziyette, Lemaksiyon dedikleri bir grup vardır bunlarda. Bunlar Antakya havalisinde bulunan Hristiyanlar, Bunlar daha hala İsa'dan sonra müjdelenen bir nebi olup ve geleceğini bekleyen kimseler. <gülüyor> ve bunu İbni Teymiye Rahimallah e, cevabı sahih limen beddeledin el mesih kitabında anlatıyor. Biz şimdi dini İslam'ın, Muhammed'in Hristiyan, Hristiyanlığa düşmanmış birisi gibi mi takdim ediyoruz? Kur'an geçmiş kitapları tasdik eden bir kitap değil mi? Bizim sorunumuz ne? Hristiyanların kendi dillerinden tarif ettikleri yerlerdir. Biz bunu yansıtamadık. Bu hatanın yüzde ellisi bizim. Ama şu an aklımızı başımıza alıp biz Avrupa'ya babalarımız rızk peşinde geldi ama Allah bu hedefi başka yere çevirdi. Bedir'e çıkarken sahabe harp için mi çıktı? Hayır. Süfya'nın kervanın önünü kesmek için. Bunu diyenmek Mekke'liler silahlı çıkıyor. Allah Resulü de diyor, Kur'an'da diyor Allah. Siz başka bir niyetle çıktınız ama Allah başka bir şekle çevirdi diyor. Babalarımız zırs peşinde geldi. Biz burada inancımızla varız. Ve bu varlığa devam edeceğiz. Ve hiç kimse de bizden zarar görmeyecek. Nasıl geçmişte babalarımız bunların iktisadına katkıda bulunduysa ki bunu inkar ettirmememiz gerekir. Değil mi? Ve bunların dünya saadetlerine ve ahiret saadetlerine de katkıda bulunacağız. Bence e, icret etmek gerekirmiş, gitmek gerekirmiş bu gibi aptalca sözler. Eğer o bunu söyleyen bir düşünsün, buradan çek git demek Allah'ın sana verdiği bunca nimete tekme vur git demektir. Ama bunu ekseriyetle söyleyen, hizmet etmeyen, asalak, duygusal hareket eden, bizde efevari, efelik yapıyor, kabadayılık yapıyor, külhanbeyliği yapıyor tipinde hiç duydunuz mu? Bunlar İslam külhanbeyi. Ama biz Külhan Beyiz diyemiyorlar. Mücahid adı altında bunu zikrediyorlar. Mücahid, Allah yolunda uğraşan birisi, sahip olduğu fırsatları değerlendirendir. Şu an bizim bu topluma İslam'ı anlatmak için dil sorunumuz var mı? Yok. Bilgi sorunumuzun da olmaması gerekirdi maalesef var. Elimizdeki fırsatları değerlendiremediğimiz için. E buraya gelip gitmeden bir sorunumuz yoktur. Biz bu topluluğun bir parçasıyız. Ve İslamofobiyi tabii ki hatalarımızla, yalnız hatalarımızın varlığını, sebebiyetliğimizi kabul edip bu hatalardan kurtulmaya çalışmak. Davanın çilesine de amade olmalıyız. Bence İslamofobi diye bir şey yok. İnsanlar kendi kendilerine hayallerinde öcüler oluşturuyorlar Avrupalılar. Ve buradan hicret etmek değil kazık çakmamız gerekir. <Gülüyor> tamam mı? Hocam cevabınız inşallah razı olsun. Çok güzel açıklık ediyorsunuz. Ama e, benim kafamda olan bir soru işareti var. O da Peygamber Efendimiz'in bize ulaşan bir hadisi var. Yani, kim e, kafirlerin sırtı arkasında kalırsa onlardandır. Onu nasıl anlamamız gerekiyor? Kim, kim kafirlerin sırtı arkasında yaşarsa gibi bir hadis var hmm. onlardandır. O, ya orada bir ilişki yok mu? Sen Peki. şimdi bir düşün bizim şu yaşadığımız memleketler kafirle dop doluyken sahabeler geldi biz şimdi onlara benzeyerek bunu yaparsak tabi ama biz dinimizi burada öğrendik babalarımız dindar gelip de biz dinden uzaklaşmadık babalarımız ismen müslüman olarak geldiler biz dini burada öğrendik ama ama kendisini koruyamadığı gibi neslini koruyamayacaksa burada onun gitmesi gerekir. Ama biz burada buradan gitmenin şartlarını değil burada temelli kalmanın şartlarını oluşturmalıyız. Doğru mu? Ha? Onların Sırt arkasında mı? Sırtı. Onların içinde de. Onların anlamadan içinde bir yaşarsa, bir onlara bir benzeyerek bir tabii. Yani. Tabii. Onu nasıl gerektiğini saygı. Bak şimdi onu anlamadan dedim bak. Burada kalmanın şartlarını oluşturacaksın. Ve biz hepimiz dinimizi burada öğrendik. Dindardık da dini bırakmadık. O kendisini, çocuklarını, neslini koruyamayacaklar için evet geçerli olabilir. Ama buna rağmen kaç kişi böyle düşünerek buradan gider? Aa, gerçeğe bakma zorundasın. Burada kim olursa olsun beş seneliğine çalışmak için gelip iki seneliğine gelip dönmek isteyenler vardı. Bunu diyenlerin çoğu sandıkla gitti. Buradaki insanın Türkiye dönse dönse yüzde yirmisi döner. O da sandıkla döner. Ve bu insanlar burada kalıcı. Sen ne dersen de. Madem kalıcılar burada doğru dürüst kalabilmenin şartlarını oluşturmamız gerekir. Bunu anladın mı? Çünkü gerçekli yüz yüz olma zorundasın. Mesela ben Türkiye'den birisine birisine Bazen soruyorlar. Burada işte falan kız var tanıdık evlendirmek istiyorlar beni. ya diyorum. Burada kal. Evlilik mesela geçen gün ne gündü? Ben pazar günü pazartesi geldim. Pazar günü bir nikah vardı. Eee Şututkart'tan bir kızın nikahı vardı. Nerede şimdi? Or, oradan bir kızın nikahı vardı. Eee dedim sakın peşine takılıp Almanya yok dedim. Tamam hocam, o şartta koştum dedi. Biz Türkiye'dekilerin de buraya gelmesini istemiyoruz. katiyetle. Deminden beri onu anlattım. İki üç kere tekrar ettim. Biz dinimizi burada öğrendik. Kafirlerin içinde. Bu ne anlama gelir? Biz daha, biz zaten. zaten buradaydık. Biz buraya gelince de... geldik. Geldiler. istemeden gelindi. Ama bu geli çok güzel neticeler verdi. Eğer biz dolu dolu bilinçli programlı çalışsaydık belki Avrupa'da binlerce genç Allah'a kul olmuştu. Biz kendimizi, kendi neslimizi şu an koruma çabası içerisindeyiz. Halbuki biz bu sorunları aşıp, bu insanlara iyi şeyler sunabilen konumda olmamız gerekir. Bizim korkulan kimseler olmadığımızı anlatmamız gerekir. Evet. Evet. Yine de pek anlamadım değil mi? <gülüyor> tamam, evet. Buyurun. Hocam, şöyle bir şey var. Ee, İslamofobiden konuştuk ama bir Selefi Selefi cemaat olarak niye öbür Müslüman cemaatler bize çok sert davranıyor? Ee, ee, neden? Neden? Bunu herkesin kendisine sorması gerekir. Senin yanında bulunduğun, komşuz olduğun, beraber çalıştığın insan sana neden sert davranıyor? Mesela ben geçmişi düşünerek bana neden sert davranıyorlardı desem, yani herkese gidip evlerine gidip ziyaret etme gibi bir alışkanlığımız olmasına rağmen ben İslam'ı anlatırken, Öyle zannediyorum yüzde 30-40 duygularda karışıyordu, biraz sert ve üslupsuz anlatıyorduk. Öyle zannediyorum ben, sizin de gençlerin de bu üslupsuzluğu yaptın. Deminden beri onu konuşuyoruz. Eğer biz Avrupalılara İslam'ın ne olduğunu anlatsaydık, ne olmadığını anlatma zorunda kalmazdık şimdi. Ha, e, yarınki sohbetin birisi de. Ee, Müslümanların sair Müslümanlarla, orada aldığı ki bizim sair cemaatlerle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır diye bir sohbet başlığı atmışlar. Bence herkes bunu terden kendisine sormalıdır. Eğer mesela başlığı bile biz sair cemaatlerle sözünü değil, Müslümanlar kendinden gayri Müslümanlarla ilişkisi nasıl olmalı? Bu bizi dağılır, bir başkasını dağıtır. Doğru mu? Mesela biz geçmişte bunu birisinin yönlendirmesiyle yapsaydık. Mesela biz geçmişte 5-10 kişi, 20-30-40 kişi olup hemen bir cami yaptık. Şu anki düşüncemiz olsaydı var olan camilerde namaz kılardık. Şu an Türkiye'de yaptığımız bu. Ama ben onu o zaman beceremezdik diyorum. O kadar tecrübeli, akıllı, bilgisi olan kimseler değildik. Bizi yönlendirecek yaşlı, tecrübeli, bilgili birisi de yoktu. Ama artık biz bu hataları yapamayız. En azından şu Brüksel'i düşünün. Bu Brüksel, bu Scarbeck mıntıkası bizi çok iyi tanır. Ha, bu insanların fikirleri bize zıt ama... Bu insanlar davalarında samimi. Git Fatih Camii'ne, şu Ak Camii'ye, birçok yaşlıya sor nasıl namaza başladın diye. Mutlak bizi gösterecek bak. Bunlar bizi çarş parktan, kahveden alıp gittiler camiye. Yani bizim düşüncelerimizi tasvip etmeseler bile bizden bir şeyler aldılar. Tabii ben kendi zamanımızı düşünüyorum. Bizim dışımızdaki insanlara bile kitap okumasını bak biz öğrettik. Al şu kitabı oku demedik. Kitap okuması gerektirdiğini onlara hissettirdik biz. Bunu böyle devam etseydik bu daha farklı olacaktı. Şu an bizim dışımızda başka birisini düşün. Kim bizim kadar yani, yani ilim ehli yetiştirmiş, hizmet eden, insan çıkarmış bir Belçika'da yok Hava atan bizden çok çok kalabalık insanlar vardı Belçika'da. Hepsinin hocası ithal Türkiye'den gelmedir. Ama bizim burada ithal hocamız yok. Ben ithal değilim ama ben buradayım zaten. Doğru mu? Bence o insanların bize sert davranmalarının altında bizim hatalarımız da var. Ve bazı kardeşlerimiz bu hataları devam ettiriyorlar. Biz hakkı söylemeliyiz. İnsanlarla iyi geçinme hakkı gizleme değildir. Yumuşak ol. Merhametli ol ama hakkı söyle. Evet. Şundan, şundan, şundan... Senden evvel Selefilerde Selefilerde e, bu çok duyuluyor. Diğer cemaatlerde sahih Akide var, ben hiç doğru ama bir ahlak, bir nurcular nazaran çok zayıf bir sınıfta kalıyoruz. Selefler ok, ahlaki yönden. Şimdi bunu, şu, bunu defaatle derslerde demişimdir. Bakın, şeytan e, akidesi bozuk topluluklardan alacağını almıştır. Onlardan alacağını aldıktan sonra onların amellerinde hiç zorluk çıkartmıyor. Doğru mu? Aksine onlara o amelleri güzel gösteriyor. Bizden, bizim tevhidimizden ümidini kesmiş. Bizim amellerimizi boşa çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bunu kabul etmeliyiz. Bu kötü hareketlerimize, üslubumuza mazeret olarak bir perde şeklinde ele almıyoruz bunu. Asıl bu şimdi. Yani şeytan bizim amellerimizi boşa çıkarmak için bize daha çok yüklenir. Onun için bizim daha çok müteyakkız, uyanık olmamız gerekiyor. Dediğin doğru bir tasavvuf ehlini bir yerde köle gibi çalıştığını görürsün, hizmet eder. Değil mi? Ama bizden birisi safa dururken şöyle biraz birbirini çeksin, nasıl birbirine sert baktığını görürsün. Şeytan bunu istemez. Orada mutlak şeytanın doğrudan bir müdahalesi vardır. Şunu düşünün, bir sahih hakide sahibi olan kişinin ne kadar hatası olursa olsun tevhid onun kurtuluş vesilesidir. Ama bununla ahlaki kötü olsun anlamında bir şey demiyoruz. Önce insanın ebedi cehennemde kalma gibi bir sorundan kurtulması gerekir. Ondan sonra İslam'ını güzelleştirmesi lazım. Tabii ki bunun geçmişteki onda var olan güzelliklerin İslam'la süslenilmesi, önceden beraberinde getirdiği sorunlara atma çalışması bazen atamıyor. En kötü bir alışkanlığı düşünün. Eğer birinin, mesela bizim derslerimize gelmeye başlayan birisi o derse gittiği yerde yani en kötü bir alışkanlık sigara içen varsa o da sigarayı bırakmıyor, devam ettiriyor değil mi? Ama sigara içmeyenlerin ortasına düştüyse o sigaraya devam etmesi mümkün değil. Doğru mu? Hangi toplumun içine düştüyse ahlak, edep, muamele neyse o sınırları aşmıyor. Burada bizim kendimizi, yani İslam'ımızı güzelleştirmemiz gerekir. Bu doğru. Ve bizde bu ...şeytana karşı müteaklız olma çok zayıf. Şeytan bizi en küçük yerden de vurabiliyor. Amellerimizi boşa çıkartıyor. Şimdi ahlak önemli derken... ...katiyetle tevhidden sonra anılması gereken bir değer. Tevhidi bırakıp ahlak değildir önce gelen O ahlakın geçerli olması için... Şimdi tasavvuf eylinin birbirine mülayim miskin böyle güzel ahlak onları kurtarır mı? Kurtar Kurtaran ve yaptığın şeye değer veren asıldır. Ha, bununla beraber güzel ahlaklı olman. <gülüyor> Tabii ki şeytan bize daha çok saldırıyor. Bu doğru. Bu doğru. Demek yani bu bir eksiklik Serefiler için. Efendim? Çok büyük bir eksiklik. Yani eksiklik genelde de, olduğu için bu Almanya Fransa... Eksiklik değil. Ee, bunu düzeltmeden... antrenman yapmamız lazım. Evet. Efendim? Antr daha çok antrenman yapmamız lazım. Bunu düzeltmeden kişisel gayret olmadığından, tevhidi kazanınca her şeyin yettiğini, bittiğini düşünüyorum. Aramızdaki muamele birbirimizi ahlarken birbirimize yardım etmede, kötü şeyi defetmede yardımcı olmuyoruz. Mesela öyle oluyor ki eğer bir nasihatlaşma e, bizim düşündüğümüz şekilde gündeme gelse, bu yüzde seksen tenkidi olarak anlaşılır. Öyle oluyor ki ben bazı arkadaşlara yaptıkları hatayı birkaç kere tekrar ettiğimde bazen benim önümde seslendirmese bile Ebu Said tenkit etmekten başka bir şey bilmiyor derler. Ama şöyle bir üslup tut. Mülayim mülayim kalbi coşturan hikayevari bir şeyi anlat. O toplum coşuyor. E bazı kötülüklerden geri durma mesela şöyle olmalıdır. E biz aramızda birimizin yalan söylediğini görsek öyle bir tavır takınmalıyız ki ferden o o yalanla dışlanacağını düşünmeli. Biz onun yalanı terk etmesine sebep olmalıyız. Biz de onun yalanını örtmek o adamı doğruya götürmüyor. Tekrar o hatayı yapmasına sebep oluyor. Ama Ebu Süfyan'a baktığınızda yalan söylemekle ayıplanmayacağım bilseydim burada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. O insanlar o gibi yapıya müsamaha göstermiyorlardı. Bazen doğru böyle yaşanır. Ha bizde nasıl şimdi Ömer gibi bir idareci istiyoruz ama Ömer'in idarettiği insanlar gibi olmak istemiyoruz. Bence bunu bazen şeytan söylettirir bizde işte ahlak noksan ahlak noksan deyip ahlaka yüklenip ahlaki dersler tezgeler yaparken tevhide temas etmeme bil ki bu şeytandan geliyor iyi bilinmelidir ki yani ahlaki muamelenin hepsine değer tevhidle kazanılır bak şimdi tevhid olsa, güzel ahlak olmasa, olmasa efendim ebedi cehennemde kalmıyorsun ama iyi düşün Kerem yaşayarak mesela az önceki tebliğde Avrupalılara dönük olarak kasteten kardeşin sorduğu soruda burada biz güzel ahlakımızla neyi sergiledik bu insanlara Babamız da dair mi? Türkiye'deki olayı anlattım. İlk düşman olduğu babası. Babasıyla inancı için düşman olan buradaki insanlarla daha fazla düşmanlık gündeme getirir. Orada düşmanlığın ölçüsünü bilmiyor ki. Sadece annenin babanın sana emrettiği şeyde itaat etmesin. Yani şirk ve küfür olarak. Ama bunlar anaya babaya toplumdan isyan ettiriyorlar. O şeyi de onların dediğini yapmamakla onlara isyan Aa, uyuşuyor mu? Her şeye rağmen Lokman Suresinde o sahib-huma mea rufen onlara e, iyilikle muamelede arkadaşlık, dostluk, yakınlık kur diyor. Müşrik bile olsalar iyi davranma zorundasın onlara dünyalık. Ama tamamen anne-baba işten gündeme geliyor. Evet, tabii. Selamünaleyküm hocam, benim sorum. Bizler birinci ve ikinci nesil ya da babalarımız birinci, iki nesil olarak bu Avrupa'daki insanları tehdit etmiyorlardı. Ve bizler üçüncü nesiller olarak bunları tehdit ettiğimizi düşünüyorum ben. Ve ben inanıyorum ki bunlar bizleri öyle ya da böyle kanla bıçakla çıkartmaya uğraşacaklar. Yani benim demek istediğim madalyanın ikinci yüzü. Yani nasıl olabilir ya da böyle bir durumda tutumumuz ne olmalı? Şimdi ben gördüğüm kadarıyla şöyle değerlendireyim. Bulunduğu beldedeki bildiği o toplumun dilini en iyi kullanma fırsatına sahip şan Almanya'daki gençlerdir, Belçika değil. Yani kendimizi Ve bunu anladınız mı ne dedim? Bunu anladın mı ne dedim? Demek istediğinizi tam anlayamadım ama Bak dilimizle şimdi, mi savunacağız kendi? Diyelim ki bulunduğu yerdeki bildiği yabancı dili. Almanca'yı diyelim mesela. Belçika'yla kıyasladığımızda en iyi kullanma fırsatına sahip Almanya'daki Müslümanlar. Ama şeytan da onlara çok rahat giriyor birçok yönde. Ve düşünün Avrupa'da en çok ilim ehli olan bilen insanın da toplu olduğu yer Belçika. Buradakiler de oturmuşlar. Koltukta bile horluyorlar. Değil mi? Düşün Avrupa'da ilk defa bu akidenin yani anlatıldığı, yaşandığı merkez Belçika'da kurulmuştur. İkinci merkez yine burada. Ve okuyan insanlar ekseriyette buradan gitmişler. Evet. Burada bir iş yapıyor. Ha Bunlar ne yapmışlar? Yani hepimizin bir tarafı var. Bence bu dersleri böyle takip edersen yani herhalde ekseriyetle bu derslerde bu nişlemeye çalışıyoruz. Yani Tevhide, akideyi anlatmanın yanında e, az önceki sohbette gördüm. Burada dinini bilen gençler yetiştirmek gerekir. Söylediklerinizi doğru katlıyorum. Yani demek istediğim biz mesela bu dini burada doğru söylüyorsunuz öğrendik. Ama ben şahsen yaşatmayacaklarda inanıyorum. Yok. Bak şimdi buna yaşatmayacaklar sözünü kullanmaman için az önce dedim ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَتَلْ لِنَّاسِ Biz seni bütün insanlığa yolladık. Allah İslam'ı sokmadığı hiçbir ev ve çadı bırakmayacak yer içinde. Allah'ın nurunu tamamlayacak. Ne dersin? Sen bunları düşünsen o sözü söylemezdin. Onlar istemeseler bile yaşayacağız. Hiç düşünmek gerekmiyor yani bunu zıttın. Katiyetle. Sen Allah'ın bize çizdiği hedefe bak. Değil mi? Bunlar istemeseler bile biz, biz bu dini yaşayacağız ve Allah nurunu tamamlayacak Allah'tan ne isteriz Rabbim bizi buna sebep kılsın bize hidayet versin ve bizi de hidayet vereceklerine sebebetsin <Gülüyor> ve öyle düşünün ki biz İslam'ı yaşar İslam'ı anlatırsak aslında anlatırsak dememe ihtiyaç yok. İslam'ı yaşarsak sözünün içinde yaşadığın gibi başkasının da yaşamasını sağlaman gerekir. 40 sene sonra sadece ezan sesi duyacaksın. Ama çalışırsın. Çalışmazsak ne olur? Allah'ın urniyle tamamla ama bizi kenara iter. Başka bir topluluğu bu işte kullanır. bence yaşatmayacaklar, etmeyecekler. Bu söz denilmeleri. Çünkü bunu hedefini bilmeyen bir Müslüman söyler. Doğru mu? Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam? Yani siz diyorsunuz ki ilimden, tebliğden vazgeçmeyelim. Silah kendimizi korumak için silah yoluna falan başvurmayalım diyorsunuz. Ne ihtiyaç var ki? Şu ana kadar biz bütün bu anlattıklarımızı ...konuşarak öğrendik, anlattık, öğrettik. Şu an dünyanın en büyük silah konuşmadır. Doğru mu? Şimdi için, şimdi ben, bizim de başımıza gelebilir. Yok. Mesela Bosna'da gördük. Nerede? Bosna. Biz Belçika'dayız şu an. Önceden bu gibi tedbir almadıkları için başlarına o geldi... Biz İslam'ın ne olduğunu anlatırsak gerisine ihtiyaç kalmayacak. Ee, tabii ki dersi baştan berin buradasın. Orada mesela bu davanın bir çilesi de var dedim. Ben çilenin önüne geçeriz demedim. O topluluk tuttu İbrahim'i ateşe attı. Değil mi? Bu davanın çilesi. Biz katiyetle ve katiyetle İslam'a karşı olanların malzeme yapabileceği söz ve hareketler yapmamalıyız. Çünkü öküzün altında buza ağrıyorlar. İsterlerse de sebepler uydururlar. Biz onların yani şerlerinden Allah'a sığınırız. Ama kendi yaptığımız şer daha çok zarar veriyor bize. Biz bir de kendi şerrimizden sığınmasını öğrensek Allah bu iyi olacak. Evet başka. Selamun Aleyküm. Bir, Birçok sohbetlerimizde e, demokrasi üzerine veyahut da demokrasi malzeme ediyoruz. Demokrasi nedir? İslam'la bir alakası var mı? Biz onun neresindeyiz? <gülüyor> ee, bir zaman e, Marşiyen'deyiz. Numan'ın evinde. Türkiye'den bir hoca gelmiş, onunla konuşuyoruz. Bir mesele oldu, girdik, ilmi kelamdan açıldı. Bana dedi ki, ilmi kelamı dedi, bir tarif eder misiniz? dedi. Etmesem dedim, edin dedi. O zaman sıkı durun dedim. Bak o zamanki kafaya şimdi. E, Zındık bir Müslüman dedim. Fahişe bir Yunanlı ile evlenmiş. Bunlardan bir piç olmuş. Adana'da Kelan demişler dedim. Adam adam divandan öyle bir kalktı ki kafa tavana vuracak şekilde. Şimdi demokrasiyi devamlı tarif ederken duymuşumdur Demokrasi eğer biz kulluğu iyi anlamışsak tariflerimizden demokrasi müstakil bir dindir. Ve bütün dünyada insanı bu dinin mensubu kılmak için çalışıyor. Herkesin yaptığı bu. Bu dinin bir akidesi var. Akidesi de ve veyahut sekülerizmdir. Ameldeki mezhebi de o memleketteki partilerdir. Anladın mı? Şimdi dönelim. Ee, eğer demokrasi iyi şeylerin adıysa ki demokrasi böyle tesmih edilme gerekmez. Biz mesela diyebiliriz. Hiçbir semavi din Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam devamlı iyi, güzel şeyleri öğretir merhamet ve şefkati, hukuku adaleti öğretir. Hiçbir semavi dinde bu gerçeklerin zıttına bir şey göremezsin. Eğer insanlar Allah'ın indirdiği dini bu yönüyle de tarif edildiği şekliyle de olsa yaşasaydı Allah'ın dininden başka bir şey aramazdı. Şimdi bu demokrasi gördüğünüz gibi ortamda Avrupa daha hala demokrasi havariliğini yürütüyor. Ben olsaydım, biz olsaydık, doğru dürüst insan, Avrupa'ya bu demokrasiyi sorgulattırırdık. Demokrasi kime? Bu toplumun halkına mı, yoksa herkese mi bu hakka sahip? Herkes istediği gibi, anladığı gibi bu demokrasiyi kendi memleketinde mi yaşasın? Kaldı ki İslam hukukunda bir suçluya dönük, o suçlunun ne ailesi, ne çocukları, ne sülalesi, ne de ırkı itham edilip suçlu görülmez. Doğru mu? Ama burada, yani icabında Kuzey Afrikalı birisi bir suç işliyor, bütün Müslümanlara mal ediliyor. Demokrasi bu mu? değildir. Kaldı ki suçlunun cezası hak ettiği cezadır. Yani hırsızın eli kesilir, kafası kesilmez. Bence demokrasiyi bizim memleketimizde anlayıp bize sunmak istedikleri yerden bakmak gerekir. Bizim İslam dininin dışında hiçbir kimseden alma ihtiyaç duyduğumuz bir noksanlık yoktur. katiyetle. Bu söz küfürdür. O zaman biz 1400 senedir bunu bilmemişiz. Bir kere bizim toplumumuzda şunu anlayacağız. Eğer bize bir şey yabancı anlamadığımız bir kelime ile tesmih edilip sunuluyorsa onda bir çapan oğlu vardır. Onda bir çapan oğlu vardır. Mesela şöyle diyebiliriz. E, demokrasinin asıl e, öğelerinden dediğimiz unsurlarından bir hürriyet diyelim. Hürriyeti şimdi koysak masanın üstüne. Hiçbir din ve felsef felsefede hürriyet mutlak değildir. Ama herkes kendi lehinde kullanırken bunu mutlak kullanıyor. Doğru mu? Şimdi ifade hürriyeti bir başkasına hakaret e, imkanı verir mi? Ama Avrupa öyle. Benim inancıma küfür diyor, Benim nebime ina, yani küfür ediyor, hakaret ediyor. Buna ifade hürriyeti diyor. Halbuki hürriyet mutlak değil. Şöyle sınırı çiziyorsun. Herkesin hürriyeti bir başkasının hürriyetinin başladığı yerde biter. Mesela bizde kullanılan söze bak. Diyelim ki Baykal bir karıyla yakalandı. Doğru mu? Bu benim özel hayatım dedi. Özel hayat olması için ne olması gerekir? Eşiyle olan bir ilişkisi böyle yapılsaydı bak bu özel hayata tecavüzdür. Baykal'ın yakalandığı ortam özel hayat değildir. Bunu anladınız değil mi? yani onun ailesi, kendisi kıpkızıl din düşmanı da olsa, odasındaki bir hal öyle kameraya alınsaydı, bak bu özel hayata tecavüzdür. Şimdi, hürriyeti korsak böyle, hürriyet katiyetle mutlak değildir. Bir, bu hürriyetin tarifinin yanında müdahale dediğimiz bir hukuk vardır. Şimdi eğer müdahale hukuku belli başlı insanlara verilirse diyelim ki ben birisini bir kötülük işlerken görsem ben kim olursam olayım İslam'da bize men minkum munkaren sizden her kim bir münker görürse on eliyle değiştirsin diyor bu müdahale mi? peki bu, bu mutlak dedikleri hürriyette müdahale ne zaman? Ne zaman olur? Önce müdahale hukukunun işlemesi için münkerle maruf ayırt edilmelidir. Sen tutup şimdi Allah'ın koyduğu hukukta Allah'ın koyduğu hukukta zina bir suçtur. zina ve zinaya götüren şimdi Kur'an'ı okuduğunuzda göreceksiniz Allah vazgelle diyor ki bu meleklerin Adem'in secde olaylarında falan Adem'in cennetten çıkarılma sakın ha şeytan sizin ananızı babanızı soyup elbiselerini çıkarttığı gibi sizi de soymasın diyor bak bu çıplaklık bir suçtur biz çıplaklığın suç olduğunu bu topluma anlatmazsak kapalılığın meşruluk olduğunu sen anlatamazsın onlar kapalılığın önüne geçiyorlar. Şimdi dönsek biz başka yönden açıklık ve kapalık Allah bu kapanmayı emretmiş ise bunun dini bir emir olmanın yanında şöyle tutsan bu topluma faydası nedir diye düşünsen nedir sence? tabii tesettürün yani inan Avrupa şu an otursa aile mefumu aile hukuku dediği şeyi düşünse aile müessesesi diyor her yerde herkes buna hasretle bakıyor nasıl bir aile müessesesi tesis edilir ama şeytan bu müesseseyi yıkmak için elinden geleni yapıyor. Bazı değerler, bazı emir olarak gördüğümüz, yani yasaklanmış, feyot yapılması istenilen şeylerin gündeme gelmesiyle mümkündür. Hürriyeti böyle açabiliriz. Hürriyeti münakaşaya açarız. Ondan sonra müdahaleyi münakaşaya, münakaşaya açarız. İnan çürüyeti nedir? Bunu koyabiliriz. Bizim bütün sınırlarımız çizilmiş? Başkasının ilahına küfretmeyin derken ne anlama geliyor? Normal olarak biz İsa Aleyhisselam'a hakaret edemeyiz. Musa'ya edemeyiz. Onlara hakareti... Allah göstermesini burada İsa'ya Musa'ya hiç inanan olmasa bile biz imanımızın gereği hakaret edemeyiz. Kaldı ki Budizm Budist birisinin yanında Buda'ya küfredebilir misin? Onu bile bizim dinimiz sınırı çizmiştir. Katiyetle bunu ifade özgürlüğü adı altında biz ele alamayız. Almamız mümkün değil. Oturup bizim bu insanların karşısında bunları konuşabilecek bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ama bu insanlar bizden korkmayı gündeme getirdikleri kadar bu insanların bizi dinlemesini sağlayamıyoruz. Ben oturup bu ortamda kısası öyle bir konuşmalıyım ki eğer Allah... Ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat var diyorsa mutlak bu, hayat var. Benim için de bir başkası için de. Burada bile ne kadar gerçeklerden uzak olmuş olsa bile bir insanın çocuğunu öldüren birisini o adamın yanına götürseniz ne yapar? Peki sistem öldürenin yanında mı öldürülenin yanında mı duruyor şimdi? Öldürenin yanında değil mi? Sistem katili destekliyor burada. Öldüren köpeken iyiymiş gibi gidiyor. Sen onu götür babasına ver. O öldürdüğü çocuğun babasına ver. Sabancı neden Türkiye'de idamı kalkmasını istemedi? Kardeşini öldürenin affedileceğini düşündüğü için. Bence hukuk, yani eğer adaletse ben katilin yanında değil, maktulün yanında durmalıyım. Zalimin yanında değil, ben mazlumun yanında durmalıyım. O suçu işleyen benim kızım da olsa onun da elini keserdim demek adalettir. Biz bunu rahatlıkla konuşabilmeliyiz. Tabii ki bunu bizim dışımızdaki topluluklara, yani güzelliğini gösterebilmek. Önce biz bunu kendi aramızda yaşar bir konuma girmeliyiz. Yani biz öyle bir toplum olmalıyız ki bizim aramızdaki hukuksuzluk, yanlışlık, mahkemeye intikal etmeden biz aramızda onu halledebilmeliyiz. Sulh edebilmeliyiz. Nasıl? Yani adalet suçu işletip işlettikten sonra ceza vermemiz. Türkiye'de Gümrük Bakanlığı içkiye teşvik eder. Değil mi? İçişleri Bakanlığı, memuru, polis içki araba kullananı yakalar. Adalet Bakanlığı'nın müntesiplerine verir cezalandırır. Sistem suç işletiyor, sistem ceza veriyor. Biz bunları eğer yaşarsak konuşuruz. Konuşursak yaşarız. Başkaları bunu bizde görürler. Bunu bizde görmeleri gerekiyor. Okuldaki arkadaşlarımız görmeli, mahalledeki komşumuz görmeli, iş yerindeki arkadaşımız. Bunu bizde görmeliler. Aile yaşantımızda görmeli. Şu an düşünün, bizim yani bizden bilsin, Faslı olsun, Türk olsun, kim olursa olsun. Faslı olmasıyla, Türk olmasıyla bunlar ona Müslüman gözüyle bakıyor. Onların ailelerindeki yaşadıkları sorunu gördükleri an... Ha İslam'da böyle deyip İslam'ı bununla muhakeme ediyorlar. Ama biz ona kendimiz müdahale edebilsek o ceza boyutuna varmaz. Yani İslam hukukunda suçu işleme fırsatı vermeyen kanunlar vardır. Suçu işletip ceza veren değil. Onun için İslam hukukundaki yani ceza hukuku devamlı caydırıcılık niteliği ağır basar. Suç, işle, suç işlemeyi önlemektir. Suçu cezalandırma değildir. Yani öyle olmuş ki her yönümüze bakın bazen münasebetle konuşuyoruz. İslam hukukunda katiyetli hapishane yoktur. Ha, nasıl olur bu? Türkiye'nin hapishane olarak ne kadar masrafa mal olduğunu biliyor musunuz? 80 bin üzerinde mahkum var. Kaç paraya mal oluyor dersiniz senede bu? Suç işliyor, işleyen adama da ben bakıyorum. İslam hukukunda ceza anındadır bırakırsın. Ayrıca onun yüzünden çocuklarını da mağdur etmesin. Ama bu şimdi... Ee, ist, yani e, İstanbul Koku kitaplarının içinde kalmış biz de edebiyat yapar bir şekilde bunları konuşuyoruz kendimizi bunu yaşamaya itmiyoruz değil mi böyle evet. bir ortam oluşturmalıyız ki İslam'ı yaşa yani konuşmak konuştuğumuz gibi yaşamak yaşadığımız gibi konuşmak ve bunu insanlara göstermek. insanlar İslam'ın güzelliğini görerek gelir. Hayali bazen bir şeyi def için ha, filmlerde olur bu falan derler ya. Bu böyle olmamalı bizim anlattıklarımız. Yani filmlerde yani katmerli bir fahişe bile namuslu rolü oynayabiliyor değil mi? İffetli bir rolü oynay oynayabiliyor. Allah göstermesin, bizim yaşantımızla anlattıklarımız arasında bu kadar fark var. Biz birbirimize bu gibi hataları yapmada mani olmalıyız. Hicabında benim çocuğumu bir kötü iş yaparken gördüğünde bir komşu müdahale edebilmeli. Eskiden Anadolu'da bu vardı. Şimdi babam bile müdahale edemiyor, polise kaçıyorum. Şimdi polis kimi kimden koruyor? O zaman geçen derlerdi herhalde burada oldu. Babanın çocuğu üzerindeki hakkı, velayet hakkı çocuk tanıdığı gibi bu devlete de kabul ettirme zorundasın. Devlet beni çocuğum gibi yani benim çocuğumu düşündüğüm gibi çocuğumu düşünemez. Ama öyle fıttırıklar çıkmış ki çocuğuna ezi eziyet eden manyaklar. Evet. Sorusu olan yoksa diyorum inşallah bu akşamını kapatalım programı. Ee, var mı sorusu olan? Son soru. Bir soru da alalım. Son soru inşallah. bu Hocam benim sorum biraz şeyi değiştirecek. Ee, bir arkadaş var. Kendisi Türk. Faslı bir bacaya talip. Farklı bir? Faslı, Faslı bir bacaya talip. Bacağı talip. İkisi de birbiriyle evlenmeyi çok arzuluyor istiyorlar. Lakin kızın babası şiddetle karşı ama hiçbir zar şer'i, zarureti yok. Yani bunlar, bunun bir ortaya yolu bulunabilir mi? Sadece veli izin ver. Veli'nin olmadan nikah sahip değildir. Ama mazeret yeter mi bu kadar? velinin izni olmadan katet tönikaz sahibi değildir. Şimdi belli ki bu çocuklar sokakta tanışmışlar. Yok yani sonuçta zaman geçtikçe tabii ki insan birbirine muhabbet besliyor. İşte sokakta tanışmışlar. Ya, sokakta <gülüyor> değil. Konuşarak evet. belki oluyor. Belki e, sokakta, konuş... sokakta konuşmuşlar diyorsunuz. Işte. Yok. Mektuplaşarak evet. E belki bir, bir belki. İn internet yoluyla o ama tabii ki birbirlerini gördüler ama yani bir kere. Şimdi, kim bu aile o mevzu kimle işleyecek listede kimin adı var Ebanesen mi? Ebu mi Mummedin mi <gülüyor> şimdi bunu ne biz oturup geçce Türkiye'de birkaç bunun dersi var kayıtlarda bulursunuz bir insanın anasını babasını seçme hakkı yoktur, var mı? Ama evlenecek olan kızla oğlan çocuğunun anasını babasını, amcasını, halasını, dayısını, teyzesini seçme hakkı var. Biz bir kıza alırken onun teyzesi, onun kız kardeşini, teyzesini de tanımalıyız. Bunu Türkiye'de en iyi anlayan sistem, Türkiye anlamış, hem de askeri anlamış bunu. Birisinin bırak babasının Falan at kenara. Dayısı amcası bile namaz kılıyorsa onu askeriye almazlar. Neden? Askeriye bunu çok güzel anlamış. Şimdi ahlaksız bir teyzesi varsa alacağın kızın. Ben kız alacağım desen. <gülüyor> kız kardeşi varsa senin çocuklarının teyzesi olacak. Sen ananı babanı seçme hakkına sahip değilsin ama çocuğunun anasını teyzesini dayısını o yönden dedelerini seçme hakkın var kızın da aynı seçme hakkı var bu ileride sahip olacağın çocuğun geleceğini hazırlama teminidir bunu göz ardı edemezsin şunu iyi bil İslam hukukunda eşler arasındaki rahmet ve mevette dediğimiz şey evlendikten sonra verilen bir şey doğru mu? Kur'an'ı okuduysan görmüşümdür. Sen ne kadar evliliği Allah'ın hukukuna, rızasına uygun bir şekilde gerçekleştirirsen aramızdaki ilişkide o nispette eşinle sevgi ve merhamete dönüşür. Böyle kara sevdalı birbirlerini sevmiş çok adam gördük. Onların yüzde doksanın dosyası mahkemede. Gençler niyetleri hoş değil. Bir de şimdi bence kardeşin şimdi e, Türk mü Müslüman mı? Hayır. Müslüman mı? Beş vakit namazı kılıyor. Hayır. Beş vakit namazını kılıyor. Peki neden öyle bir yola tevessül etmiş internette birisiyle? Hocam, birisi sana öneriyor yo i̇şte yani. zorunda değilim ben o zaman o kadar da olmayacağım niye kadar değil <gülüyor> Annenneni Sen annenin babanın rızasını Tabi bu mevzuda başka bir sohbet meselesi hiçbir şekilde ananın babanın rızası tepelenemez İnanan birisi bunu bilir bilir mi Annenin babanın duası bir nebinin ümmetine olan duası gibidir. Ben olsam alacağım kıza ilgim değil, anamın babamın rızası önünde olmalıdır. İnanan birisin için geçerli akçe budur. Şimdi ben böyle bir olmaz etmez demiyorum. Bence sonunda öyle sorunlar çıkacak ki, Geç şu an maalesef Müslümanlar da buna sebep oluyor. Belçika'da ne kadar sorun çıkarsa al çaresi de var. Ana baba bir yaşlı ev, e, şeye bırakılır, huzur evine bırakılır. İş telafi edilir. İslam hukukunda anaya babayı huzur evine bırakma diye bir anlayış yok. Ne yapacağım? O gelinle anan baban nasıl anlaşacak? Yani biz ırkçılık yönüyle buna karşı değiliz. Birçok hukuku koruyamayacaksınız. Bence onun babası akıllıydı. O kızın yerinde olsam babamı babası beş vakit namazı kılıyor mu? Bilmeniz gerekir. Kardeşin bilmesi gerekir senin değil. Eder. Mesela o babayar beş vakit namazı kılan Müslüman biri ise ki normal bir ana baba o, dahi çocuğunun kötülüğünü istemez. Bence o kuz evliliğinde saadet istiyorsa o ananın o babanın bedduasını değil duasını alsın. Senin annen baban ne diyor? Heh. Kardeşin için Müslüman kardeş. He. İşte nasıl babası ne diyor? Onunla nasıl bu? He? Beş vakit namazı kılıyorlar mı? Pek düşünemiyorlar o zaman. Pek düşünemiyorlar. <gülüyor> Nereliler? <gülüyor> Karaman koyuyorlar. Şimdi ben olmaz da demedim. Ben şimdi inanan bir kimseye hitap ettiğimi düşünüyorum. O kardeşin. Bence oğlan tarafından konuşursam, annemin babamın razı olmadığı bir şeye ben teşebbüs etmem. Kız tarafından konuşursam, Müslüman biri size beş vakit namazını kılıyorsa ben annemin babamın rızasına bakarım. Sonundaki her şeye de onlar katlanıyor. Efendim? O arkadaşın şeyi mi? O arkadaş tekin birisi <gülüyor> <arkadaşım>. değil. <gülüyor> Tek... Neden bu? Kökü mü kesilmiş? Ulan ben bu yaşta çıksam on tane bulayım. <gülüyor> e kökü mü kesilmiş? Karaman'da bir sürü gitsin uzun geldin. E, ...haram değil, yasak diyemeyiz. Ama ananın, babanın... ...yani velinin rızası şarttır. Kızın rızası şarttır. E, Birçok hukuku koruyamazlar. katiyet Allah'ın helal ettiği bir şey... ...sen haram diyemezsin. Anne, babanın, velinin rızası yoksa... ...o kızın nikah sayı olmaz. O nikah sayı olmaz. Ama hanefi ise cevazı var. <gülüyor> ...ama Hanefi mezhebinde tamam. cevazı bulur. Yani. Efendim? Kimden? Hanefidir. Hanefi mezhebi... ...Top da karşı geldiği için... ...orada oluyor. Hı. Tabii. Hocam. <gülüyor> Efendim? Şimdi mesela... ...iki tarafında... ...annesi, babası cidden razı olsa... böyle bir evliliği... ...oğlan kız da istiyor olsa... Ben ona biraz tereddütlü bakarım. Ne kadar bu hukuku koruyacaklar diye. Rastgele hareket ediliyor. Yani demek istediğiniz yerde başlanma çaldır Tabii o öyle. Hayır. Ben tam bir evliliği. Ana baba istemiş. iki tarafının da rızası var. Tamam diyorlar. Buna bile ben tereddütlü bakarım. Yani yüzde elli başarısız olacak bir evlilik diye bakarım. Evet şimdi ya Türkiye'de bile bazen ırkçı olmamamıza rağmen ben göre göre olarak farklını bile sorun çıkardığını görüyorum. Efendim ya biz öyle bir toplumuz ki yemeğin tuzundan bile kavga çıkardınız. Doğru mu? Bir zaman ben dedim bunu. Çocuklar bunu kötüye kullanmışlar. Eğer benim eşim Laz olsaydı veya bir göçmen olsaydı ben onu her gün döverdim. Çünkü yağlı ve tuzlu yapacaktır yemeği Lazlar'da. göçmenlerde yağlı ve tuzlu yaparlar. Efendim? Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Ha, ama tek olarak tasvip edeyim las kadınları kadar vefakar çalışkan kadın yoktur bak kabul etmek gerekir yani, yani bunu böyle diyebiliriz ama bence e, şu anki belki boşanma huzursuzluk hakkında yani benim şu an kafamda belki bin tane aranmış arayan insan var sorunların çoğu ise yöre farklılığından kaynaklanıyor. Tutmuş balık kesildi, göçmen kökenli bir aile, Karadeniz'di bir erkekle evlenmiş. Aha, bu baştan faul zaten. O, birCause, bir maalesef, maalesef, maalesef. Efendim? Yoklu, doktor, uzun şimdi pın, e, buna bakman gerekiyor. Bazen denklik bile düşünün. Ee, Zeynep'le Zeyd'in evliliği yasak mıydı? Gündemde ne vardı? Zeyd'in azatlı bir köle olması, Zeyd'in Yemenli olması. Zeynep bin Ticah eşraftan birinin kızıydı. Sonunda Allah Resulü bile e, eşini koru, nikahını koru diye ısrarına rağmen boşandı. bazı şeylere iyi bakmak gerekiyor. Ve bu da mesela e, tamam bir hısımlık ortamı doğar. Geçinebilir için önemli değil. Ama kaçta kaç çıkar. Evlilik sorunsuz bir şekilde gündem yani tercih edilerek bir yapılmalıdır. Yasak değildir ama baştan mesela en büyük sorun ...internette tanışıp... ...kendi kendilerine karı koca bulmalarıdır. <gülüyor> Mesela ben bazen... ...ben bazen diyorum... ...Türkiye'den bir damat gelirken... ...git Avrupa'dan kız alma diyorum. Çünkü burada büyümüş bir kızla... ...hele faslarda ...yüzde 85 ayrılan geçimsizlik var bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Haram değil. Yani usule uyduktan sonra kızı beğenip hemen babasını istedi. Babasını istemeye yolladı annesine babasına. Bu berber mi Arap mı? Aha. Ve Ejefo. Yine onlar da bile var. Ee, namurdan kim lahzenlik tanıyan yok lahzen berberdi karısı Arap'tı sonunda bunla, yani böyleleri bile ayrılmıştır geçinemediler ama daha inşallah evet. Mesela çok böyle evlenen var ki diyor. Mesela yarın bir gün bir kardeş gelecek buraya. Kendisi Türk. O da Karamanlı. Cezayirli bir kızla evli Fransa'da. Evet yeter mi? Allah. arkadaş. Peki Allah razı olsun hocam. Senin bu şey marangoz işkancısı. Allah güç Mehmet versin. Çok sağ ol. Peki arkadaşlar program seyri olaraktan saat 11'de lambaları kapatıyoruz. İstirahat var. Güç lazım. Yarın gümbür gümbür inşallah. Sabah namazı